Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin 29. cüzden 72. sure olan Cin Suresi aslında cinler ile ilgili uzunca 3W'dan sonra tespitler.com veya mehmedoscelik.com veya youtube'den İslam bilgi arşivinde hem görüntülü hem yazılı olaraktan uzunca yazdım yani cin, can mecnun, cinnet Cennet, hepsi aynı kökten. Yani görünmeyen manasındadır. Bununla ilgili Felak ve Nas suresinde bilgi var. Bununla ilgili ayeten Duhan suresinde bilgi var. Yani bu cinler genel olaraktan dumansız kor ateşten yaratılmışlardır. Bunlarla ilgili çok şey söylenebilir. Allah sorumlu olarak iki varlık yaratıyor. ve وَمَا خَلَقْتُ ve inse اِلَّا لِيَابُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana iman edip ibadet etsinler diye yarattım. Rivayete göre insanlardan 2000 bin yıl önce yaratılmışlardır. Bunlar da insanlar gibi imanla, ibadetle yükümlü varlıklardır. Bunlar şu anda hem İslamiyet'le, Kur'an-ı Kerim'le ve Peygamber Efendimiz'le yükümlü. Onun için Peygamber Efendimiz'e Rasulü i Sakaleyn denilir. Yeryüzünün iki ağırlığını Peygamber'e. Yani Peygamberimiz hem insanlara gelmiş, hem de cinlere de gelmiş olmaktadır. Böylece biz aslında çok şey dediğim gibi söylenebilir. Ama biz mümkün mertebe tefsire odaklanmış olacağız. Cinler görünmez varlıklardır. Mesela cennet denilmesindeki sebep ağaçlar o kadar sıktır ki göz gözü görmeyecek derecede sıklıkla cennette ağaç bulunduğu içindir ki ondan dolayı ona cennet denilmiştir. Yani cinnet mesela aklın örtülmesi, aklın kapanması manasına gelir. Ondan dolayı cinnet ifadesi aklı örtülen manasına, mecnun yine artı örtülmüş, aklı örtülmüş insan manasına gelmiş olmaktadır. Evet, burada da Cin suresi ile ilgili olaraktan Cenabı Hak Mekke Yesemanun'un 20. ayet Mekke'den nazil olmuş olup 20 ayettir. Şöyle buyurur: Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. Kul de yani altında müstedir ente ey habibim sende ya Muhammed nimnaz ey Muhammed insanlara de neyi de şunu de ile ye yani akbertu bil wahy min bana vahyolundu. bana wahy olunduğu içindir ki ben de Allah'tan bana wahy edileni böylece anlatmak üzere haber vermek üzere size bildiriyorum şeklinde neyi böylece bana wahy bunu de en de o vaktte ki Buradaki o ifadesi damiru'ş-şandır. Damirun liş'ni. Hal ve durum bildiriyor. Vaziyet bildirmiş oluyor. He neyi? vakta ki likra eti benim okumamı dinledi, işitti. Kim? Neferun min'el cinni. Cinlerden bir kısım, bir bölük benim Kur'an'ı, Kur'an okuyuşumu işitti, dinledi. Bu ne zaman ve nerede ve nasıl oluyor? Bu durum ve Fi fî salât sabah namazında bu olay olmuş oluyor. Nerede? Bir batn-ı nakle. Batn-ı denilen yerde Efendimiz ve vesselâm Kur'an'ı okurken oradan geçmekte olan cinlerden bir kısmı ki altta da bunu ifade edecek sabah namazında Efendimiz'in Kur'an okuyuşunu işitti ve dinlediler. Bu nerede? Bu batn-ı yeri neresi? Mevdi ve beyne Mekke ve Taif, Taif ile Mekke arasında bir yer olmuş oluyor, batn-ı nahle. Ve humillezine zükkürü fî kavli teâlâ. Nitekim bu durum Cenab-ı Hakkın şu ayetinde de, yani buradan bizi şereye. Ahkafgur suresinin 29. ayet-i kerimesinde Rabbımız şöyle buyuruyor. O is-sarafnâ ileyke neferen ayetinde buyurmuş oluyor. Onu da burada uzun hepsini okumuş olayım. Hani Kur'an'ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar onun huzuruna gelince birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcı olarak onlar kavimlerine tekrar dönmüş oldular, kavimlerine döndüler. Evet işte bu ayette atıf yapmış oluyor. Yani bu ayeti kerime Ahkaf suresinin dediğimiz gibi 29. ayeti olmuş oluyor. He. Fakat dediler, likavumihim kavimlerine lemma racu kavimlerine döndüklerinde o cinler hani efendimiz Ali Siratü sabah namazında bat ınakla denilen yerde dinledikten sonra kavimlerine dönen o cinler dediler. Ne dediler? Şunu dediler. İnna muhakkak ki biz semi'elâ işittik. Kur'an'ın acaba acayip bir Kur'an. Acayip bir Kur'an işittik. Yani Eşi benzeri olmayan, eşsiz, harika, şaşkınlık veren bir Kur'an işittik. Yuteaccebu minhu fî Neden dolayı acayitlerine gidiyor? Bir, Kur'an indiği zaman ve zemin içerisinde Mekke'de belagat, fesahat, icaz, maani, icaz gibi edebiyatın tüm bölümleri mevcut idi. İşte bu fesahat açık ve güzel, net olmuş olması ve hazareti mani vakailizalik'e, manasını ulüye olmuş olması, etkileyici olmuş olması, fasih ve açık olmuş olmasından dolayı etkilendiklerini ifade etmek amacıyla biz acayip bir Kur'an dinledik dediler o cinler. Peki o dinlemiş olduğumuz acayip olan o Kur'anın özelliği nedir? He, işte o Kur'an yehdî ile rüşdî doğruluğa hidayet ediyor. Yani doğruluktan kasıt el imanı ve s insanları imana sevk ediyor Allah'a imana, gerçek imana ve aynı zamanda doğruya iyiye ve gerçeğe insanları sevk etmiş oluyor o Kur'an. He madem Kur'an böyle hem acayip, harika eşsiz, benzersiz hem de insanları imana ve doğruluğa hidayet ediyorsa o zaman geriye ne yapmak kalır? فَاَمَنَّا Bih, işte biz de böyle harika olan o Kur'an'a iman ettik. len nüşike, Arapça'da len ifadesi kesinlikle e, asla mi? ve asla, yani istik nefi istikbal dediğimiz gelecekte olabilecek her şeyi de nefi ederek ne? beyan etmiş oluyoruz. Velen nüşike Badeliyevim, bugünden sonra biz asla ve asla, asla ve asla eş ortak koşmayacağız kime? Bir Rabbina, Rabbimize. Neyi? Ahaden. Herhangi bir kimseye, herhangi bir şeyi biz asla ve asla Rabbimize ortak koşmayacağız. وَاَلَّهُ زَمِيرُ الشَّانِ Hal ve vaziyet şudur ki اَدْ زَمِيرُ الشَّانِ فِي وَفِي الْمَغْضِعَيْنِ بَعْدَهُ Ki bu nitekim bu zamir hal ve durumu bildirmek üzere birkaç yerde de böylece ifade etmiş, iki yerde de ifade etmiş oluyor. Ha ve o'nun ki o Rabbimiz, o Allah taala yücedir. <gülüyor> Ceddu Rabbina tenzih celali ve Hem celali, yüceliği, azameti, kibriyası, uluhiyeti, büyüklüğü ile hem de azameti ile kendisine ispat edilen şeylerden münezzeh ve velidir. Yüce ve alidir. Hani Allah'ın adını anarken ne diyoruz? Celle celaluhu. Şanı yüce olan Ha, şanı yücedir Rabbimizin. Bütün eksiklik ve nüksanlıklardan ulvidir, alidir ve bütün eksikliklerden deli ve münezzehtir o Rabbimiz. Peki onlar o yüce olan Rabbimize isnat edilen şey neydi? Onlar Rabbimize neyi isnat etmişlerdi? Mettehese sahibeten velavelada, velada, zevceten. O Rabbimiz ki onların isnat etmiş oldukları ne? bir eşe sahiptir ve laf eden ne de bir çocuğa. Yani Hristiyanların dediği gibi, Hristiyanların dediği gibi ne İsa onun oğludur, ne de Yahudilerin dediği gibi melekler Allah'ın kızları veya Üzerir Allah'ın oğlu değildir. Çünkü on hani çocuğu olan meleklerde kızı olan o zaman ne olur? Yani demek ki bunun eşi de olur. Bunun o zaman daha yukarıya çıktığı zaman bunun anne babası da olmuş olur. O halde işte onların isnat etmiş oldukları bütün bu eksikliklerden ve kusurdan Rabbimiz yüce ve belidir, alidir, münezzehtir. Onların dediği gibi bunu edinmemiştir. Ve ennehu dediği iki yerde zamirüşşan, hal ve vaziyet şudur ki Kâne yekûlü sefihuna İçimizdeki sefir olanlar, Bakara suresinin başında da geçer. Sefihden kasıt, sefihden kasıt, akılsız, beyinsiz. İçerimizdeki beyinsizler demişler cahiluna, cahil olanlarımız dediler. Ney? Alallâhi şefatâ. Aslında ala ileride de gelecek gerçi, altta da gelecek. Allah, Allah'a şatata, gulüven filkizbi, yalanda aşırı giderek yer, yersiz, ipe sapa gelmez bazı şeyler söylüyorlar gibi içimizdeki bazı akılsızlar ala ifadesi kizb ile beraber kullanıldığı zaman iftira ifade ediyor yani Allah'a yalan söyledi değil de Allah'a iftira etti ala ifadesi kezibe ile kullanılırsa iftira manasına gelir böylece içimizdeki beyinsizler Cahil ve akılsızlar ne yaptılar? Allah'a şatata, ipe sapa gelmez, gereksiz, lüzumsuz, bomboş sözler isnat etmiş oldular. Ha, ne ile mesela bir vasfî, bir sahabeti vele veledî. Yukarıda dediğimiz gibi ona eş ve sevce ve çocuk isnat etmek suretiyle, ona sahip olduğu demek suretiyle böylece gereksiz şeyler isnat etmiş oldular. Evet, bu en nazarenle muhakkak ki biz düşünüyorduk, zannediyorduk, neyi şunu en muhaffefe en ne bu? Vakti ki lantakul vel cinnu, insanların ve cinlerin aslında niyet iyi niyetten dolayı söylemeyeceklerini zannediyorduk, düşünüyorduk. Ney? Keziben, he, al Allah keziben, Allah'a iftirada bulunmayacaklarını zannediyorduk. Yani Allah'ın varlığı o kadar açık, açıktır. Çocuk ve eş sahibi olmadığı o kadar kesin ki, buna rağmen insanların kalkıp da yerli yer siz böyle bir isnadda bulunmayacaklarını düşünüyordu. Bir vasfi bir zalik, hatta tebe yenekiz, bunun bir zalik. Ama şimdi açığa çıkmıştır ki, demek ki onlar Allah hakikaten ne yapıyorlar? İftira ediyor, yalan isnadda bulunuyorlar. Kâle ta ala, Rabbimiz buyurdu ki fanne yina zamiru'ş şar şe'ne hal Vaziyet şudur ki kana ricalu minel insi insanlardan bazı insanlar bazı kişiler bazı adamlar ya uzune ya sığınıyorlardı kime bir ricalin bazı kimselere kim o bazı kimseler miner insi insanlardan bazı kimselere cinler insanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınıyorlardı هَيْنَ يَنْزِلُونَ فِي سَفَرِهِمْ bir مَخُوْفٍ Korkulu bir yerde de geçerken yolculuklarında, orada konakladıklarında, mesela virane, harabe, çökük, he? Hangi bağda onlar sen var? İşte yardım etsin diye, altta da söyleyecek. Yani destek olsunlar diye. Bak burak korkulu yer, e, siz bizi buradan koruyor. Yani Allah'a sığınmıyor, o söyleyecek onların ileri gelenlerine, cinlerin seyitlerine, efendilerine, büyüklerine ileri gelenlerine sığınıyorlar. Feyukulü küllü racunum. Ve o sığınanlardan her bir insan diyordu ki, Euzubi seyidi hazel mekanimin şerri süfahaihi. Akırsızların şerrinden buranın seyidi efendisi olana olana sığınıyorum. Ey bu beldenin, bu yerin, bu harabenin bu yıkı, korkunç yerin sahibi. Ben bu korkunç yerden akılsızların bana vereceği kötülükten dolayı ben sana sığınıyorum diyor idi. Heee. Ve ha zamineş Bu da neden kaynaklanıyordu? Şirkten kaynaklanıyordu. Yani Allah'a eş ve ortak demek imandan değil yani. Sağlıklı bir inançtan Allah'ı bilmeden değildi yani. Şirkten kaynaklanan bir sebeple giderken konakladığı yerde, o korkunç yerde o beldenin ileri gelenine sığınarak duyya böylece o gelecek kötülüklerden de korunmuş oluyorlardı. Peki bu durum onlara ne katıyordu? Ne fayda veriyordu? İşte tezadun bir avziyim. O sığınmak ile bihim onlara o insanlar o cinlere bu noktada sığınmak ile bu durum onları arttırdı. Neyini arttırdı? Allah'tan. Yani duyanen azgınlıklarını, zulümlerini, kötülüklerini daha da ne yaptı? Arttırmış oldu. dediler, Ve biz böylece ne yapmış olduk? İnsanların ve cinlerin seyitlerine sığınmış olduk. Böylece onlara sığınınca da biz böylece korunmuş olduk bu korkunç yerden. Bu şekilde demeleri sebebiyle onların aynı şekilde azgınlıkları daha da artmış. Aslında bu durum onları azgınlığa daha da fazla sevk etmiş oldu. Ve ennehum ve onlar el cinler zannu düşündüler. Ne gibi? Heee. Zalem tüm zalentum ya ins. Ey insanlar! Sizin düşündüğünüz gibi düşündüler. Neyi şunu? en muhaffefetun ennev şe'nü har şudur ki neyi düşündüler? Şunu. Len yeb'atallahu ahada bauten mevtihi. Öldükten sonra Allah'ın asla ve asla hiçbir kimseyi tekrar diritmeyeceğini var etmeyeceğini Zannettiler ve düşündüler. Kâlel-cin. <gülüyor> <gülüyor> Cin dedi. Sözü o aldı ele. Cin dedi ki, وَاَنَّا وَقْتَاكِبِيسْ لَمَسْنَ السَّمَاءُ Biz gökyüzüne yükseliyorduk, ulaşıyorduk, temas ediyorduk, varıyorduk. رُمْنَا اِسْتَرَاكَ السَّمْعِي Orada kulak hırsızlığı yapmak amacıyla, yani altta da genişçe ifade edecek, Efendimizden önce kahinlik yaygındı. Efendimizden önce kahinlik Mekke'de çok yaygındı. Bunlar nasıl yapıyorlardı? Cinler gökyüzüne çıkarak meleklerin son dakika haber gibi hani televizyonda gazetelerde son dakika son saniye haberleri olur ya veya alt haberleri verilir. Onlar da melekler arasında konuşulan son dakika haberleri dinliyorlardı. Hırsızlık yapıyorlardı. Sonra gelip o kahinlere bunu yarım yamalak Yarım ağızla duyabildikleri kadar Yarım yamalak şeyleri duyuyor Üstüne kendileri de ekleme yaparak Gelip onları insanlara Aktarıyorlar ki doğru da çıkıyordu ama Tamamıyla değil çünkü fısıltı Gazetesi böylece ile Etrafa yayılan şeyler ile Bazı noktaları tutuyordu Tamamı tutmasa da Ha Evet ha. Ve biz bulduk Ha, <gülüyor> biz ne yaptık kulak hırsızlığı yapmak üzere gökyüzüne yükseldik. Gökyüzüne vardık. Ha, <gülüyor> ha. bir de baktık ki orada bulduk. Neyi bulduk? Mür'ehet harasen minel Meleklerden birçok bekçilerle oranın dopdolu olduğunu gördük. Aa, <gülüyor> santim başı melekler adeta bekçi gibi, polis gibi, jandarma gibi Özel harekat polisi gibi orada bekliyor. Hadi geldi onları geç. He, dolu olarak gördük. Onlar da nasıldı? Şididen, o melekler de çok güçlü, kuvvetli, metin idiler, şiddetli idiler. Bu aynı zamanda şu da vardı ve şuhuban nucumen muhriqatan ve yıldız yakıcı olan yıldızlarla şahaplar vardı. Yani yakıcı ateş bombaları vardı. Mancınıkla adeta atılmış gibi at yakıcı ateş bombaları var idi. Onlara sahip idiler onlar. Ve gelen lemma bu isennebi biliyor? Bu olay ne zamana kadar devam etti? Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm gelince bu olay oldu. Ondan önce bu durum yok idi. Gökyüzüne çıkabiliyorlar, haber alabiliyorlardı. Ama Efendimiz geldikten sonra bu olay kesildi. Bu sefer orayı bekçiler... Melek bekçileri şiddetli güçlü ellerinde bombardıman uçakları olan o melerikeler orada beklemeye başladılar. O enna kunna ey yani mebasihi o Muhammed'in gelmesinden önce biz idik ne yapıyor idik nakbudu minha o gökyüzünde oturuyor idik nereye makai'de bazı yerlere oturaklara. Bazı oturak yerlerinde, bazı duraklarda, bazı bekleme yerlerinde biz oturuyorduk. Niçin? Listem <gülüyor> yani aynestemiya <gülüyor> işitmek için. Kulak hırsızlığı yapmak için. İsteret <gülüyor> asma. Kulak hırsızlığı yapmak için. He! Fe kim yestemil an? Şu an kim dinlemeye çalışsa, kulak hırsızlığı yapmaya çalışsa, gökyüzüne çıkmaya çalışsa ne olur? Lehu <gülüyor> ben. Onun için bir şahap olur. Atılan kor ateşler, mancınıklar olmuş olur. O da nasıl? Rast eden, kendisini gözetleyen, kendisini bekleyen şahaplar, ateş mancınıkları, ateş topları olmuş olur. Söyle olun. Hocam aynı yıldız kayması oluyor ya. He. Onlar... O da denilmektedir, o da düşünülmektedir. Yani çünkü sürekli onlar hala mesela o hırsızlığı yapmaya devam etmektedirler. O Rucu ayette de geçiyor zaten. رجوم şeyatin. Yani şeytanları taşlamak için atılmış şahaptlar, mancınıklar, kor ateş, alev, ma, alev topu gibi sürekli. Mesela on, onlar için alev topu ne? Yıldızlar adeta. O koca yıldızlar onlar için birer şahaptır. Atılan mancınıklar, ateş topları olmuş oluyor. E yani ur si Ve böylece o niye bekliyor melekler? Ta ki onlara atmak için. O şahapları, o melekler onlara atmak için sürekli onları gözetleyen melekler orada gökyüzünde bulunmuş olmaktadır. Ve enna, muhakkak ki biz, la nedir'i aslında pek bilmiyoruz. Neyi şunu, Eşerun uri uri'de, acaba şer mi düşünülmüş? Kime bimen fil ardi, yerdeki olanlar için şer mi irade edilmiş biz bilmiyoruz. Yani o neybâd-ı istirah-ı bir ademi istiraf istemi yani kulak hırsızlığı yapmamanın yerdekiler için bir şer mi olup olmadığını biz bilemiyoruz. Onu yani ne için irade edildiğini tam anlamıyoruz. Yani yerdekilere kötülük mu murat edildi? Kötülük mü düşünüldü? Biz onu tam bilmiyoruz. Evet. Hem yoksa yani şer mi yerdekilere irade edilmiş, düşünülmüş onu bilmiyoruz veya hem yoksa erade Rabbuhum yoksa Rableri onlara raş eden hayren, hayrı mı murad etmiş onu bilmiyoruz. Yani ikisi de lanediriye atıf olmuş oluyoruz. Biz bilmiyoruz ki yerdeki olanlara şer mi irade edildi, murad edildi yoksa onlar için Rableri hayrı mı murad etti bunu bilmiyoruz. işte. وَاَنَّا ki biz <بِيز> Minna bizde vardır. اَسْسَالِحُونَ İyi insanlar da vardır. Ha, bazı istimai Kur'an'ı Niye? Artık çünkü Kur'an'ı dinlemeyiş Kur'an'ı dinledikten sonra iman edip de salih olan insanlar da vardır bizde. وَاَمِنَّا زُونَ زَالِحِ Bunun dışında kötü insanlar da vardır. Ha, yani kavmın gayrı salih. Salih olmayan, iyi olmayan insanlar da var. İyiler de var, kötüler de vardır bizde. Ha, biz... Kunna para ita gidider, giderdir. Yani fırkan, muhtelifine müslimine ve kafirine, Müslüman ve kafir olmak suretiyle farklı farklı muhtelif fırkalar bizde nedir mevcut olmuş olmaktadır. Yani farklı gruplardan oluşmaktayız bizde. Farklı farklı gruplar bizim içeriz. Hani şu anda insanlarda değil mi? İnsanlarda da farklı gruplar olduğu gibi onlarda da farklı gruplar bulunmuş olmaktadır. Evet wa enna vakta gibi zanen düşündük. En buradaki en nedir? Mukaffefedun. Yani enneu şe'nuha vaziyet ve hal şudur ki biz şunu düşündük. Anladık, bildik ve daha ötesi zan bazen iman manasına da gelir. İman etti ki he lenneuciza Allah fi'l ard. Asla ve asla Allah'ı aciz yerde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı, Allah'ı aciz bırakamayacağımızı anladık. Yani aslında bazı insanların Allah'a inanmamalarındaki sebep Allah'ı aciz bırakmak suretiyle onu inkar ediyorlar. Yani Allah şunu yapmadı, yapamadı, yapamaz, niye böyle yapıyor? Yani Allah'ı bazı noktalarda sorguya çekenler Allah'ı ya bir açık bularaktan o noktada acizliğini ifade etmeye çalışma amaçlıdırlar. Bir, bu noktada yeryüzünde Allah'a aciz bırakamayacağımızı inandık bildik. Bu aynı zamanda velen nörcizahu ve hereben kaçarak da kaçarak da kaçmak suretiyle de Allah'a aciz bırakamayacağımızı anladık ve bildik. E yani la nifutu kaini nafil ardı evharibi neminha ile sema yani ister yerde bulunaraktan, ister göğe kaçaraktan hangi surette olursa olsun hiçbir surette Allah'ı aciz ve güçsüz bırakamayacağımızı anlamış oldular. Ha ve inna waqtaki biz. Lemma waqtaki semi'al huda'l Qur'an biz hidayet kaynağı olan Kur'an'ı işittik. İşittik hemen arkasından âmen lâbihi. Ve ona iman ettik. He. Femen yu'min bir rabbihi. Peki iman eden insanın durumu ne olur? Evet. Kim de Rabbisine iman ederse فَلَا يَخَافِ بِتَقْدِيرِهُ Onun yapacağı takdire ne yap? Takdirden ne? Korkmaz. Allah'ın kendisi için yapacağı takdirden korkmaz. O Allah'ın kendisi için yapacağı takdir mesela ne? Bak sen مِنْ yani iyiliğini azaltmak, noksal noksaltmak suretiyle veya rahat kan zulmen bir ziyade ziyade günahını arttırmak suretiyle de yani her iki surette ne sevabını eksiltmek ne günahını arttırmak suretiyle Allah'ın asla ve asla zulmetmeyeceğine takdirine karşı o insan ne yapar asla korkmamış olur. Yani ziyana ve haksızlığa uğramaktan korkmayacağını böylece ifade ederekten biz böylece Rabbimize iman etmiş olduk diyor. Evet. Orada şey yani burada anlaşılacak o ki demek ki Cinler içerisinde de iman eden ve etmeyenler var. İman edip etmeyenler onlar içerisinde de mevcut olmaktadır. Böylece bir kısmı iman ederken bir kısmı da ona ne yapmış oluyor? İman etmemiş oluyor. Böylece o iman edenler de Allah'a iman etmiş olmalarından dolayı da ne sevaplarının azalacağına ne de günahlarının artacağına böyle bir konuda korkma durumlarının söz konusu olmadığını ifade ediyor. Yine aynı yukarıda olduğu gibi diyor ki bu en naminler ve bizden Müslüman olanlar da var. Bu müminler Yani el ne bir küfriyim Küfürlerinde zulmederekten aşırı giden insanlar da vardır. Hemen esleme de Müslüman olur? Teslim olursa feula <tür domestic> iket harra orşa da hidayeten o ne yapmış olur? Doğruluğu araştırmış ve doğrulardan olmuş olur. Burada şeyi tam almamıştı, burada alt tam çıkmamış, onun için bu telefondan da orayı ifade etmiş oluyorum. Evet, wa amma wa amma ne, ama ne diye geçmişti. Zulmedenlere gelince, fekan cehenneme hataba. Onlar cehennemin neyi olurlar? Yakıtı bukuden. den. Onlar cehennemin odunu ve yakıtı olurlar. Hâ, ve enne wa fi fi isney ashare mawdiyan hie, Taala ve enne muslimun ma al bima bihi. Yani demek ki onlar o kafirler, haddi aşanlar cehennemin bir yakıtı olaraktan orada bulunmuş olurlar. Wal tariqati. Eğer onlar doğru yolda olurlarsa, doğru istikamete eğer onlar giderlerse, doğru yolda eğer onlar bulunurlarsa, ne olur? Eskaynahum <Sessizlik> ma anqadaka. Onlar bol ve bereketli bir su ile, yani yağmurla bereketlendirilmiş oluruz. Bütün kâle taâlâfi küfâri Mekke, Cenab-ı Hak, Mekke kafirleri için ve en muhafifet mines o da nedir? Enneden, <Sessizlik> şeddeli olan enneden takfif edilmiş. Ve isma mahsûfun. O en'in ismi de mahsuftur. E yani ve ennehum manasına gelir. Ve ve mâtuhun alâ enne istemâ. Yani evistekânû. Eğer onlar istikameti muhafaza ederlerse, alâ tarikatı yani tarikati İslam, İslam yolu üzerine götürürlerse, el-esgâynâhum mân gâdakan Birçok rahmet yağmurlarını onlara elbette ki göndermiş oluruz buyuruyor. Minessemâ-i ve zâlike badama Öncesinden olmuş yedi yıl onlara yağmur gelmiyor. Aynen Yusuf Aleyhisselam'ın kavmindeki Mısır'da olduğu gibi bunlara gelmiyor. Bir kıtlık dönemi. Böylece eğer onlar, demek ki, burada bak şunu da anlıyoruz. Demek ki küfür, günah, kıtlığa da sebeptir. Rahmetin inmesine de maniidir. O halde Allah burada velev ifadesiyle, lev ifadesiyle neyi kullanıyor? Şart edatıyla... Eğer onlar küfürlerinden vazgeçer, istikameti ve doğru yolu bulurlarsa o zaman onlara bol ve bereketli çokça yağmur indiririz buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunu niye yapıyoruz? لِنَفْتِنَهُمْ لَا لِنَهْتَبِرَهُمْ Fihi bu konuda onları sınamak için. فَنَالَمُ keyfe شُكْرُهُمْ Ala zuhurin Ve onların elbette ki Cenab-ı Hak nedir? Kimin şükredecek, kimin şükretmeyecek? Şükredip etmeyeni de Allah ne yapar? elbette ki bilmiş olur. He onun Rabbi el Kur'an kim Rabbinin zikrinden yani Kur'an'dan yüz çevirirse ne yaparız? Yeslukhu biya evnuni ve yeslukhu. Yani ne düşü onu koyarız. Nereye? Azaben saada, şahden meşakkatli bir azap içerisine, zor, zorlu, zorbalıklı Meşakkatli, zahmetli, yokuşlu, çıkışlı bir azaba onu sevk etmiş, onu ithal edip koymuş oluruz. Evet, buradan ayrı bir konuya geçmiş oldu. Ve ennel mesâciledillâh. Elbette ki mescitler kimindir? Allah'ındır. Fela o maallâ ahadan. Allah'la beraber o mescitlerde ibadet ve taatta bulunurken başka bir şeyi duanıza işte eşlik etmeyin. Yani başkasına ibadet edip, başkasını çağırmayın. Yani hem Allah'a ibadet edip, hem başkasından yardım dilemek mantıklı mı? Değildir. Madem ona ibadet ediyorsunuz, Allah'ın mescidindesiniz. O halde onun dışında başkalarını duanıza, davetinize çağırmayın. Hı, i̇badet etmek, onlardan yardım talep etmek. Ya ibadet etmek ve onlardan yardım talep etmek aslında... Allah'ın tabir caizse sofrasında ama başkasına teşekkür ediyor. Allah'ın nimetinden istifade ediyor, teşekkürle gidiyor başkasına yapıyor, putuna yapıyor, putuna yapıyor, başkasına yapmış oluyor. Yani bunu yapmayın. Neyle bir entüshikü ke makianetir Yahudi ve Nasara? Çünkü Yahudi ve Nasranel izadehalo kena ishim ve bir ahom eshekor. <gülüyor> Onlar ne yapıyorlardı? Kendi kiliselerine, ibadet yerlerine girdiklerinde orada Allah'a, güya Allah'a ibadet edecek ama ne yapıyor? İsa'ya tapıyor. İsa'dan yardım diliyor. İsa Allah. Yani öbür tarafta Allah dururken, nimetleri veren o iken ve ibadet ettiği yer diyelim ki Allah'ın mescidi iken, o tutuyor, orada başkasına ibadette bulunmuş oluyor ve onu bir fethi ve kesri istinafe madde mi rulşen başlangıç cümlesi olaraktan lemma vakti ki kame Abdullah Allah'ın kulu kalktı lilla Abdullah yani o kim Muhammed'in Nabi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne üzere yet oho yani ya bu duhu bir batlı nakil efendimiz aleyhisselat ve selam o batlı nahil denilen yerde Allah'a ibadet ve dua etmek üzere taatta bulunmak üzere kalktığında kahdu Az kalsın. Neredeyse. Evvel cinni Müslüman ettiği, Efendimizin okuyuşunu dinlemiş olan cinlerden cinler neredeyse yakununa aleyhli beda. Efendimizin üzerine az kalsın çökeceklerdi, çörekleneceklerdi, üzerine çömeleceklerdi, yığılacaklardı oku hani yoğunluklar aşağıda da onu ifade edecek. Bir kesilami ve dammiha cemiyor libedin kellebede fi ruku ve ba'dun ba'dan. Onların bazı bağısı bazı üzerine binerek. Niye? İstihamen hacran alasıma el-Kur'an. Kur'an'ı ben dinleyeyim. Ben Kur'an'ı dinleyeyim. Kur'an'ı kendileri dinlemek dinlemek amacıyla hırs gösterip, istihan ve kalabalık içerisinde olaraktan az kalsın bazı bazı üstüne üstüne binmiş olacak idir. Yani o derece bir izdiham bir yığınma meydana geliyor efendimizin üzerine bir yığınma dinlemek amaçlı olaraktan. Evet ayete devam ediyoruz. Kul'deki mucibe mecfuriyet-i kavli. Erce amma ente fihi. Nefi kul. He, böylece bulunduğun durumdan dön diyen o Mekke kafirlerin o sözüne karşı ey habibim de innama et qorap. Ben ancak Rabbime dua ediyorum. Ben ancak Rabbimden istiyorum. İllaha ancak ondan. Ve la işe bi ahada ve ona Rabbime hiçbir şeyi ortak tutmuyorum, yapmıyorum. De ki yine kul ey habibim de ki innilla emlikule mudarran. Ben sizin için bir zarara sahip değilim. Yani size bir zarar vermeye malik ve güç sahibi değilim. Yani böyle bir şeye benim gücüm elbette ki Yetmemiş olur. Bunu ey Habibim de diyor Rabbimiz. Evet aynı zamanda gayen bir kötülük yapmaya gücüm yetmediği gibi velâ râhşeden ve hayra da benim gücüm yetmez. Niye? Çünkü hayrı da veren Allah, şerri de veren Allah. Hayrihi ve şerri. Hayr da ondan, şer de ondan. Öyle. Kulde inni len hücüreni min Allah, min azâbi in eğer ben Rabbime isyan ederse, o azaptan beni kim kurtarabilir? He. He? Kimse kurtarabilir mi? Kimse kurtaramaz. Kesinlikle de ki asla muhakkak ki ben Allah'tan beni ona isyan ettiğimde azabından ahadun hiçbir kimse kurtaramaz. وَلَنْ Ecde مِنْ دُونِيهِ Ve onun dışında da ey haydiye Allah'ın dışında da mültehaden yani mülteceen onun dışında da bir sığınak sığınacak bir yer elbette ki bulamam peki madem durum böyle o zaman bana düşen nedir illa belağa, illa bela ben. bana düşen tebliğdir bu cümle istinafen min mef'ulin emlikü eyyanillah emlikü lekum illa bela yani ben size zarar veya menfaat vermeye gücüm yetmez bana, bana gücüm yetecek olan şey nedir benim tebliğdir Size duyurmak, aktarmaktır. İleykum. iller bela ileykum. Min Allah. A. Allah'tan gelecek vahyi size duyurmaktır. Ve aynı zamanda bir risalati ve elçiliktir. Tebliğ ve elçiliktir. Bana düşen. Yani atun ala belağen ve ma beynel müstesna min istisna iyetaraduni tekkidi nefil istitaati. Böylece ben tebliğ ve elçilik ile görevliyim. Buna gücüm yeter. Onun dışında size fayda veya zarar vermeye benim gücüm gelmez. Evet, ve meyyâsillâh. Kim Allah'ı isyan ederse. Ve rasûlehu ve rasûlüne. Hangi konuda? Fî't-tevahhîdi. Fela mü'min. Allah'ın birliği konusunda, ona iman etmeme noktasında, kim Allah'a ve rasûlüne isyan ederse. Fe inne lehu. Onun için ne vardır? Nar u cehennem. Cehennem ateşi vardır. Nasıl bir cehennem ateşi? Halidine, ebedi olacağı, gireceği, kalacağı, Halımdamiri fi ve yahalı mukaddete ve manaa yedukuluha için Allah tarafından takdir edilen miktar süresince içerisinde ebedi kalmak üzere onun için ne vardır bir cehennem ateşi vardır bu durum nereye kadar devam eder hatta idara ev bu ibtidaiyetun fiha manaa el ghaie li kabla eyla yezaluna ala kufrihim ila en yara. Bu durum nereye kadar devam eder? Görünceye kadar. Neyi görünceye? Malu aduna. Kendileri için vaat edileni görünceye kadar. Kendileri için değil mi? Bir cehennem var. La emla'un ne cehenneme min ve cinneti vel nas ejma'in de istirabun. Kendileri için tehdit edilen, vaat edilen bir cehennem var. İşte o cehennemi bihimin el azabi görünceye kadar. O cehennemi görünce ne olacak? Felsehalar ne bilecekler? En hulülleri bihim, yem bedril ev yemir kıyame. İster bedir gününde görmüş oldukları zarardan dolayı, isterse de kıyamet gününde de görecek, bilecek, anlayacaklar. Kim neyi anlayacaklar? Men kimdir? Edafu nasiren yardım edenlerin en zayıfı ve akallu adeden. Ve sayı bakımından kimdir daha az? Yardım bakımından kimdir daha zayıf? Onu görecekler. Yani kaba ifadeyle. Anayı da Konya'yı da onlar görecekler. Avanen, yardım bakımından. Onlar mı? Em'il müminune, Yoksa mü'minler mi? Yani zayıflık veya sayı bakımından onlar mı yoksa mü'minler mi? Kimin olduğunu onlar elbette ki görecekler el evvelu yani ben mi yoksa onlar mı alellaz feqale ba'duhum meta hadal var fenezer bu ayet-i kerimenin inmesindeki sebep hani ya Muhammed sürekli diyorlar diye hani sen hani kıyametten tehdit yoluyla bize haber veriyordun hani nerede hadi gelsin Hani o vaat ettiğin kıyamet gelsin ha demeleri üzerine bu ayet-i kerime inmiş oluyor ha Kul ey Habibim de ki in, buradaki in ma manasına. Ma edilir ben bilmiyorum. E karibun ma tu'adun minel azab. O azaptan size vaad edilen, vaad edilen şey yakın mı? Bunu bilmiyorum. Em yoksa yec'alü lehu rabbi emeden. Yoksa Rabbim belli bir süre uzattı mı? Süresini uzattı mı? Gayeten ve ecelen nâya lehu illahu. Bunu ancak kim bilir? Allah bilir. Yani o size vaad edilen şey yakın mı? Yoksa belli bir süreye kadar Rabbimiz onu uzattı mı bunu ben bilmem ancak bunu bilse bilse Rabbim bilmiş olur. O Rabbim ki nedir? Alemlere layık. Gayb. O gaybı bilendir. Ma'a ve minel ibade. Kullardan gizli olan, kapalı olan şeyi elbette ki bilendir. Fe la diyor yuddi alagaybi. Onun gaybına kimse muttali olamaz. Ahadan minen nas. İnsanlardan hiçbir kimse onun kaybına bildirmediğine muttali ve haberdar olamaz. İstisnası yok mu? va kim illa menir tehdaminet min Peygamberlerinden memnun kaldığı, razı olduğu, dilediği kimseler bundan müstesna. Fehin <gülüyor> hu ma itla'i alamasha eminhu ve onlardan dilemesini murad etmiş olduğu, haberdar olmasını murad etmiş olduğu kimseler ki bu ne icabı mucize temelik. Yani ona bir mucize eseri olarak ne yapar? Yesruku yani yeş alova yesru. Müesserklar. Minbeyniyede hi önünden yani ey resulü o peygamberin önünden, o min khalfihi, ve de arkasından neyi sevk eder, yürütür, götürür? Rasadan melaketen, gözetleyen melekeleri ki yahfazûne hattâ yebluğa fi cümletil O kendisine indirilen vahiyden belli bir kısmını vahiyedileni ulaştırmak suretiyle onu koruyan melekleri ne yapar onun önünden ve arkasından peşinden sevk etmiş götürmüş olur. Li'anallahi ala zur en el-mukhaffefe min et-thaqile e kad ablagu er-rusul bi salati rabbihim. Ru'a bi jami'i'd damir mana min bi ala Fa alime zalik ve ahzal kulle şeyin adeda. Rabbleri onun risale, Rabbinin Risaletini ne yapar ulaştırmış olur kulle şeyin adeda. Temizun ve mahvolun binen mefûr ve aslul ahzal kulle şeyin adeda. Yani her şeyin sayısını teker teker saymak suretiyle ifade etmek suretiyle onu ne yapar belirtir. Bunu ben toplu olarak ifade ettim çünkü cümle iki ayrı ayeti kırımlım. 27 ve 28. İkisi birbirinin bağlacı olduğu içindir ki anlamının daha tam olması için toplu olarak size onu ifade edeyim. Son ayet zaten. Ancak elçi olarak irteda demişti ya, elçi olarak seçmiş olduğu kimse hariç, o başka. Allah bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için Onların önlerinden ve arkalarından ne yapar? rasadan gözcüler göndermiş olur. Böylece Allah'ın hoşnut olup seçtiği elçiden maksat nedir? Peygamberlerdir. Ona açmış olduğu gizden maksat ise gayb ile ilgili bazı gizli bilgiler o peygambere demek ki bilir. Peygamber demek ki gizli gaybi şeyleri ne yapabilir? Allah'ın bildirmesiyle bile bilir. Cenab-ı Hak onu bildirmiş olur, bildirmesiyle de bunu bilebilir diye. Ayet-i Kerime bu cin suresi bunu ifade etmiş oluyor. Evet, cin suresi 29 ayetti. Böylece bu 29 ayette cin suresinde genel olarak bu surede de hitama erdirmiş olduk. Sadakallahu'l-azim, elbette ki Allah doğruyu söylemiştir. Lillahi'l-Fatiha.